Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik demeyesiniz. Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi.